Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki ilişki nedir? Diyoruz ki mustel rububiyye mustelzimun bitevhidul uluhiyye. Kaydemiz bu. Rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini ne yapar arkadaşlar? Gerektirir. gerektirir. Rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. O zaman ilişki neymiş burada? Gerektirme ilişkisi var. Yani rububiyet tevhidinin uluhiyet tevhidini gerektirme, mecbur kılma ilişkisi var arkadaşlar. Bir de uluhiyet tevhidi ise, yani ve tevhidul uluhiyye mustelzimun bitevhidi el-rububiyye. Tam da tersi, uluhiyet tevhidi ise ne? Pardon, mutadamminun litevhidul rububiyye. Uluhiyet tevhidi ise, rububiyet tevhidini ne yapar? İçerir. O zaman, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ile bağlantısına baktığımızda ne dedik? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini ne yapar arkadaşlar? Gerektirir. Tersinden baktığımızda uluhiye tevhidinde ne var? Rubiyet tevhidine doğru gittiğimizde içermesi var. Tamam yani ne demek bu? Şimdi rububiyet tevhidinin uluhiye tevhidini içermesine gelince buna öncelikle ne diyoruz? Kur'an buna delalet ediyor. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da nice ayetler zikretmiştir ki arkadaşlar nice ayetler zikretmiştir ki bununla uluhiye tevhidine ilzam etmiştir Allah Azze ve Celle. Yani tabir sahihse rububiyet tevhidiyle istidlal edip rububiyet tevhidini öne sürüp Onunla neyi istizahat etmiştir? Uluhiyet tevhidini istizahat etmiştir. Yani diyorsun ki bak Ahmet eğer sen rububiyet tevhidinde samimiysen o zaman senin bu samimiyetin bu doğruluğun neyi getirmesi lazım peşinden? Uluhiyet tevhidini getirmesi lazım. E, e, gerektirmesi lazım. Bu, Tabii bu örnek çok. Yani Kur'an'da onlarca ayet buna delalet et, etmekte. Mesela bunlardan en meşhuru ya eyyuhennasu budu rabbakumul lezi halakakum vel lezine min qablikum la'allakum tettekun. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Kur'an'ın mushaf sırasına göre ilk emir nedir arkadaşlar? Budur. Kur'an'ın mushaf sırasına, indirilir sırasına göre değil bak. İndiriliş sırasına göre tamam Kur'an'da ilk ne indirilmiş? Müddessir midir? Fatiha mıdır? Besmele midir? İkra mıdır? Bunda ihtilaf var. Bu çok önemli değil ama indiriliş sırasına göre, şey e, mushaf sırasına göre ilk emir nedir Kur'an'da? Bakın, başlayın Fatiha'dan, gelin böyle ta bu ayete göre kadar bulamayacaksınız. Bakara Suresinin 2. 3. sayfalarında evet. Ya eyyuhennâ su'budû rabbekum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tertekum. Şeyh Adil Yusuf'u hatırlarsanız bunu sormuştu. Hatırladınız mı derste? Evet. Ya eyyuhennâ su'budû rabbekum ellezî halakakum Ey insanlar! Ne diyor? Sizi yaratan Rabbinize ne yapın? İbadet edin. Bakın, İbadet için neyi sürdü öne arkadaşlar? Yaratmayı. Yaratma nedir? Rububiyet tevhidi. Rububiyet tevhidini tabir sayısı piyasaya sürerek ondan neyi çıkardı? Uluhiyet tevhidini. Tamam. Bunun ismine ne diyoruz? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise ne? Rububiyet tevhidini kapsar. Evet. Şimdi bu ayetin tefsirinde İbni Kesir Rahimullah da, İbni Kesir Rahimullah da bu ayetin tefsirinde buna değiniyor. Biz bunu gör görüyoruz. Ee, tefsirinde bunu belirtiyor. Süleyman İbnu Abdullah. Kimdi bu? Muhammed İbnu Abdullah'ın torunu. Tefsirül Aziz el Hamid en geniş şehirlerinden değil mi? Kitabı tefsirin. O da burada ne yapıyor arkadaşlar? Buna değiniyor, bunu belirtiyor. Şimdi ne dedik biz? Dedik ki ulûhiye tevhidini, rubûbiyye tevhidini kapsar. Bir de ona onu söyledik değil mi ikinci olarak? Yani çünkü Allah azze ve celle'yi ibadette birleyen bir kimsenin bu tavrı içeriyordur ki bu kişi Allah'tan başka yaratıcı yoktur şeklinde inanıyordur mutlaka. Tamam? Yani şöyle bir şey bulamazsınız kolay kolay. Yani tam rubûbiyye tevhidinde problemi olup da şey problemi olmayıp da pek genel olarak ulûhiye tevhidinde sorunu olan çok bulursun. Ama tersi adamın uluhiye tevinde hiç yani zaten bu bir rap olduğunu kabul ediyor ki sıfatlarını onları uluhiyette biliyor ki adam ona zaten ne yapıyor ibadet ediyor zaten o merheleden geçmiş ibadete kadar tamam içermesi bu yönü yani bunu da anladık inşallah bu birinci kaydı Maruf. ikinci kaydı arkadaşlar kelimeyi tevhidi telaffuz etmek kurtuluş için ne telaffuz etmek kurtuluş için yeter değildir. Aksi halde ne olurdu? Münafıklar da kurtuluşa elenlerden olur olurdu. Allah Subhanehu ve Teala ne buyuruyor? İzağa bunları bir iki diye isimlendiniz siz de kaydilere. İzağa e kel münafikona, qalun eshedu, in nakele Münafıklar gelip sana şunu şahidet ederler. Ne? Muhakkak ki sen Allah'ın Rasulüsün derler. Vallahu ya inneke in nakele Tabi Allah da biliyor ki sen onun Rasulüsün. وَاللّٰهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَكَذِبُونَ Allah şehadet ediyor ki münafıklar nedir? Yalancılardır. Tamam mı? Münafıklar diliyle ne yapıyorlardı bunu? İkrar ediyorlardı. Kurtuluş için bu kelimenin gereğiyle amel etmek gerekir arkadaşlar. Kurtuluş için bu kelimenin gereğiyle amel etmek gerekir. Şimdi bu kelime ne? Yani La İlahe illallah değil mi? La İlahe İllallah'ın açılımı neydi? Kim söyleyecek? Cümle açılımı. Allah'tan başkayı hakkıyla kendisine hak mağbud yoktur. Evet. Hak mağbud evet, ma yoktur. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Şimdi bu kelimenin yani La İlahe illallah'ın şartları diye bir olay biliyoruz değil mi biz? Bu kelimenin La İlahe illallah'ın şartlarını Abdurrahman İbni Hasan, kim bu Abdurrahman İbni Hasan? Yine şeyhin Torun. torunu. Hangi kitabı var? Şerh Fethülmecid en meşhurlarından. Bu da biz bunu ilk derste allah Alem anlatmıştık değil mi? Fethül Mecid kitabında ve kurret uyûnil muvahhidinde. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu şartları sayıyor. Tamam. Şimdi Fethül Mecid kitabında kaç tane şart sayıyor? Yedi tane şart sayıyor. Şimdi kurret uyûnil muvahhidinde ise yani diğer bir kitabında ise kaç tane sayıyor? Sekiz tane sayıyor. 8 ise ne zikrediyor? Allah'tan başkasına ibadet edilenlere küfretmek. Tamam mı? Şimdi Allahu alem buraya dikkat edelim arkadaşlar burası çok önemli. Çünkü yani şöyle bir sorun var. Mesela talebelerin zihninde bu bir tablo şeklinde yer etmiş la ilahe illallah'ın yedi şartı. Bu biraz işgal. Şimdi Allahu alem şeyhlerin zikrettikleri bu yedi şart 7 şart hasır olarak yani bir sınırlama olarak değildir. Misal verme babındandır ve ve bunda icma var. Allah-u alem. Bunda icma var. Hiç kimse la ilahe illallah'ın şartını yedi olarak sınırlandırma babından ilk alimlerimizden hiç kimse söylememiş. Günümüzde mutahhirlerden bilmediğimiz birileri çıkmıştır Allahu alem. Ama raci olan görüş böyle bir sınırlama yok ve olamaz mümkün değil. Yani la ilahe illallah gibi azim bir mefhumun mefhumu çok dar sınırı almaktır bu yani. Tamam? Bunu bilelim inşallah. Tabii bunu biraz açacağız. Şimdi ne dedik? allah Alem ulemamızdan, ilk ulemamızdan bunu yedi olarak sınırlandırma babında kimse söylememiştir. Sınırlandırma babında. Misal babından veya şartların önemini itibar alarak ön önemlileri belki kendi indilerinde, en önemlilerini zikretme babından bu yedisini belki söylemişlerdir. Şimdi Şeyh Abdurrahman İbni Hasan, Hasan'ın sözünün zahiri sınırlama olarak zikretmediği yönündedir arkadaşlar. Şimdi Abdurrahman İbni Hasan kitabında ne dedik? Fethül Mecid'de kaç tane şart zikrediyor dedik? Yedi. Kurret uyun Muvahhidinde sekiz tane şart. Şimdi bu şartları zikredilince kurduğu cümlelerin siyak sibakına baktığımızda bir şunu anlıyoruz ki sınırlamaya hatta sınırlama olmadığını işaret eden söz cümle kullanıyor. Ne diyor? Diyor ki ve ha. Bu diyor la ilahe illallah'ın şartlarından şunlar vardır. Bak şartları şunlardır ayrı cümledir ve şunlardan mesela Allah'ın Kur'an'da dediği gibi. Ve minen nas men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir bi İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah ve ahiret gününe iman ettik derler halbuki iman etmemişlerdir. Şimdi bu cümlede insanlar mı yoksa insanların bir kısmı mı? Bir kısmı. Değil mi? Türkçe mantıkla bakın. İnsanlardan öyleleri vardır ki, değil mi? Şimdi burada da cümle yapısı olarak öyle kullanıyor. Diyor ki ve minhe. Minhe ahilât. Burada kimin? Kısımlık ifade eder. Yani bu şartların bir kısmı demek istiyor. Kitabında. <gülüyor> tamam bunu anladık. Zikrederken diyor ki bu şartların bir kısmı diye cümlesine başlıyor. Sonra bu yedi taneyi zikrediyor. Biz buradan ne anlıyoruz? <gülüyor> Sınırlama yapmadığını anlıyoruz. Özellikle bu cümlesi bize şunu veriyor. Arkadaşlar la ilahe illallah'ın yediden fazla şartı vardır. Eğer bunun ismine şart vereceksek. Tabi bunlar şart mı denir, rükun denir? Bunlar çok uzun Tartışmalar çok da önemli değil aslında. Evet. Bir başka işaret daha var. 7 sınırlama olmadığında. Nedir o işaret? Demin söyledik aslında dikkat edecek olursak. Kuret Uyunu muvahhidinde ne yaptı? 8 tane. Demek ki bunların indinde ne? Mukarrar kılınmış, kabul görmüş bir şey var. 8 değil. Tamam Şimdi arkadaşlar tabu bu yedi tane çok kısa de değinelim. Şimdi bu e bu meşhur olan yedi taneyi sayalım. Birincisi ne? İlim. Doğru mu? Ancak bunu aç aç açılımını yaptığımızda ne, ne diyoruz? Cehaleti nefyeden ilim. Birincisi neymiş? Ceha ilim. Yani anlamak için zıttıyla ele alıyoruz ya bazen meseleleri. Hani ne diyorlar? El eşya uttebe yeni u diye. Bazen eşyalar, bazen şeyler neyle ortaya çıkar? Zıttını ortaya koymakla çıkar. Adama dersin ki mesela ne dersin? Karanlığı anlatırsın. İngilizce, Türkçe bilmeyen bir adam. Karanlığı anlatırsın. Anlatamıyorsun falan. Ama dersin ki mesela İngilizce biliyorsun ki ışığın zıttı. İngilizce anlatıyorsun. Aydınlığın zıttı. Karanlık olarak anlıyor. Şimdi bunlar önemlidir. Kavramları anlatmakta. O yüzden diyoruz ki birincisi ne? İlim. Yani cehaleti nefyeden ilim. İkincisi yakın arkadaşlar. Yani neyi nefyeden o zaman? Kim cevap verecek? Şüphine. Yakin. Şüpheyi. Nefyeden ne? Yakin. Yakin yani kesin inanç demek. İkinci şart. Yani bir insan La ilahe illallah derken bilerek diyecek. İki, yakin olacak adamda kesin inanç olacak. Ve bu kesin inan şeki nefyeden ortadan kaldıran bir inanç. Üç, kabul. Neyi reddeden? Red. Reddetmeyi nefyeden. Kabul. La ilahe illallah'ın dördüncü şartı inquiet, yani teslim olmak, boyun eğmek neyi terk etmenin zıttı? Yani terk etmeyi nefyeden nedir arkadaşlar? İnkiyat dördü. İnkiyat ne? Boyun, boyun eğme. Bunu tersiyle baktığımızda neyi ediyor bu boyun eğme? Dini terk etmeyi nefyediyor. Yani ona teslim olup boyun eğeceksin. İsyan Yani terk etme isyan biraz daha farklı, Yani isyan biraz daha farklı. beşincisi Çünkü neden? Yani isyan isyanı şey karşılamıyor isyanı külli olarak dinden çıkma karşılamıyor. Ama terk, buna yüz çevirme küfür diyoruz. Oradan e, kaynaklanır o. Biraz arasında şey var. Hmm. İnce nokta var. Beşincisi, sıdık arkadaşlar. La ilahe illallah'ın beşinci şartı ne? Sıdık yani? Yalanlamak. Doğruluk. Bunun zıttı ne? Neyi nefy ediyor bu doğruluk? Yalanlamayı. Nef yeden sıdık, doğruluk. Altıncısı, ihlas. Neyi ortadan kaldırır? Neyi nefy eder? Şirk. Şirki nef yeden, İhlas. Yedincisi hub. Yani sevgi. Neyi kaldıran? Buz etmeyi. Kerih görmeyi. Nefret etmeyi. nefyeden sevgi. Mesela şair bunu nasıl dökmüş? Nazım bunu nasıl nazım etmişler ezberlemeleri için. İlmun ve yakînun ve sıdkıka me'a muhabbetin ve inkiyâdin vel kabûlü leha. Böyle bir beyt yapmış. Yani ilim, yakin, ikhlas, sıdık, muhabbetle beraber inkiyat ve kabul. Tamam. Şu e, Pratik akayet kitabını bir, birisi alsın inşallah okumak için. Onda 38 sayfa 38. sayfa olacak. Sesli bir okusan Hepsini oku La ilahe illallah şartlarını. Çünkü önemli bir yere deneyeceğiz. evet. Kelime-i tevhid olan La ilahe illallah sözünün anlamı ve şartları. Sesli. Anlamı. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözü, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen mağbut yoktur demektir. İlah, alçalık boyun eğilip mağbut edilmekle... Tam şartlarından başla, tam şartlarından en alta bak. La ilahe illallah yani. şehadetin şartları. Evet. 7 şartı vardır. Bazı alimler bu 7 şartın hepsini birden şu mısrada zikretmişlerdir. İlim, yakin, ihlas ve sıdkın beraberinde muhabbet, ve kabulü. O, o da neydi demin? İlmun ve yakinun ve sıdkuka ma'a muhabbetin ve inkiyâdin vel kabûlu Bu şekilde yapmışlar. Evet. Birincisi, ilim, bilmek. La ilâ illallah kelimesinin red ve isbat ile kastedilen manasını cahileti ortadan kaldıran bir ilimle bilmek. Allah Teala'nın şu buyruğu, bunun delilini... Bakın şimdi arkadaşlar, çok önemli bir nokta var. Şimdi... Biz dedik bir yerlerde işgal var. Şimdi burada ona değineceğiz. Şimdi bak burada diyor ki La ilahe İllallah'ın şartlarından birisi ne? İlim. Delil zikredecek değil mi buna? Şimdi zikrettiği delilin bakın neyine dikkat edeceğiz? Zikrettiği delilin lafızlarına dikkat edin. Bakın bakalım o şart neyse o lafızda geçiyor mu geçmiyor mu? Şimdi ilim dedi değil mi? İlime bir delil verecek. Bakın o verdiği de, delilde o ilim lafzı var mı yok mu? Sıdka mesela örnek verecek. Bakın. O ok, verdiği delil hadis midir, ayet midir, her neyse? Sıdık lafzı var mı yok mu? Değil mi? Muhabbet verecek. Var mı yok mu? Onlara dikkat ederek okuyun sonra bir yere değineceğiz. Evet, ilim diyor. Okuyalım. Allah Teala'nın şu buyruğu bunun delilidir. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Var mıymış lafızda getirdiği delilin ilim? <gülüyor> var. Ee? Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahları için Allah'tan bağışlanma dile. Evet. Hazreti Osman radıyallahu anh'tan merfu olarak nakledilen sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu belirtilmektedir. Kim Allah'tan başka bir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Bir ayet getirdi, ilim geçti içinde. Başka bir de hadis getirdi Osman bin Affan hadisi. O da ne? Onda da ilim var. Devam. İkincisi yakin, kesin inanç. Şüphe yok. Şüpheyi ortadan kaldıran kesin bir inanç. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Yani kesin bir inanç yakın. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Devam et. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta merfu olarak nakledilen sahih bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ederim. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah Bakın şüpheye düşmeden, düşmeden lafzının Arapçasını da aslında diğer naslarda ne var? Mustaykınan kelimesi geçiyor. Bunda da yakın var yani. Lakın yakın lafzı ne? Bu Bunasta da mevcut. Devam. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin. Evet. evet. Üçüncüsü ikhlas. İhlas. La ilahe illallah sözünde Allah Teala için ikhlaslı olmak sadece adet yerini bulsun diye veya taklit şeklinde gelişi güzel bu sözü söylememek. Bununla halisane bir biçimde yalnızca Allah Teala'ya yaklaşmayı dilemek. Evet. Zira Allah Sen şöyle yap. Başlıkları oku ve delillerinizle sadece açıklamayı yapma. Evet. Allah Teala şöyle buyurmuştu. Dikkat et. Halis din yalnız Allah'ın... Var, var mı ihlas lafsı? Var. Nasıl? Devam. Yine şöyle buyurmuştur. O halde sen de dini yalnız Allah'a kılarak ihlas ile ona kulluk et. halis kulluk et. Evet. Tamam. Aynı. Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinden samimiyet ve ihlasla La ilahe illallah diye Peki dikkat edin mesela bazen ayetler getiriyor. Bu ayette La ilahe illallah da ihlaslı olmak falan mı diyor yoksa dinde mi falan diyor. Din de dinde. Hadislerde neyi veriyor? La ilahe illallah'a özel lafsınız geliyor. Bu iki ayrımada dikkat edin. Bir yere geleceğim çünkü tamam bunlar çok önemli. Evet. Şimdi dikkat edin. Verdiği ayetler hani la ilahe illallah ve ilim, la ilahe illallah ve sıdık böyle değil. Ney? Ama hadisler öyle, doğru mu? Evet. evet. Dördüncüsü sıdık, doğruluk. Doğruluk, evet. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Elif <gülüyor> mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak Yalancıları da mutlaka ortaya koyacak E tamam sıdıktır ama La ilahe illallah geçiyor mu? Yok hadisi oku Bu birisine Resulullah telefon geldi galiba Allah Allah'tan başka ilah olmadığına Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna Kalbinden bir doğrulukla şahitlik eden kimseye Allah muhakkak ateşi haram kılar. Tamam burada la ilahe illallah var mı hadiste? Var, var değil mi? Kelime sıdık kelimesi var mı? Var. Evet. Beşincisi muhabbet, sevgi. <gülüyor> allah Teala şöyle buyurmuştur. İnsanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri benzerler icat ederler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Tamam. Sevgi var mı? Var. Ama la ilahe illallah var mı ayette? Yok. yok. Manu olarak demiyoruz. Lafız olarak. Evet. Altıncısı imkiyat. Teslim olmak... Hadis olabilir. yok değil mi onun hakkında? Zikretmemiş. Tamam. Zaten öyle bir hadis de yok. La ilahe illallah ve muhabbet. Evet. Altıncısı imkiyat. Teslim olmak boyun emek. allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbinize dönün, ona teslim olun. La ilahe illallah var mı arkadaşlar? Yok. yok. Evet. Yedincisi kabul. Kabul. allah Teala şöyle buyurmuştur. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Mecnun bir şair için biz ilahlarımızı terk, terk edeceğiz. Derlerdi. Var mı? La ilahe illallah. Için biz ideallarımızı mı terk edeceğiz derlerdi. Var mı la ilahe illallah? Yok. Başka 8'i sayıyor mu orada 8 evet. falan? Tamam. Şimdi genel olarak bazı şeyler zihinde karışık da olsa bir şeyler oturdu. Şimdi bunlar neden arkadaşlar? Bakın. Biz ne dedik? Dedik ki Allahu alem icma var ki ümmette kimse bu 7 şartı la ilahe illallah'ın sınırlama babında zikretmemiştir. İlk alimlerden özellikle. Neden? Dikkat edin. Birçok, birçoğunun dört tanesi hariç diğer üçünün hakkında bir kere delil yok. Yani la ilahe illallah lafız zikredilip de yanında şartını lafız olarak zikreden hiç ne yok? Hiç delil yok. Şimdi toplu olarak bunu ele alalım. Bir yere geleceğiz. Şimdi bunlardan zikredilenlerden, bu yedi şarttan sadece ne diyoruz arkadaşlar? Sadece ee, mensus edilen yani üzerinde hakkında La ilahe illallah lafsı ve yanında onun şartı olarak zikredilen sadece dört tane şart vardır bu yedi tane de. Ney arkadaşlar bunlardan bir tanesi ilim. İlim. Şimdi bakın bu ilim yani bir nasıla La ilahe illallah geçmiş ve yanında ilim şartı vermiş bunu hakkında az bulalım. Hadis nerede arkadaşlar? Ne diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Men mate, wa huu yalimu an la ilaha illallah dhal al Kim? Her kim bilerek Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse ne yapar? Cennete girer. Hadis nerede? Müslim'de. Kim kimin hadisi? Osman İbn-i Müell Müellif de zikretti. Tamam bunu bildik. İkincisi arkadaşlar bu yedi şarttan e, içinde la ilahe illallah lafzı olup da nasta ve yanında şartı ile beraber zikredilen ikincisi yakındır bu yedi şarttan. İkincisi ne arkadaşlar? Yakin. Muslim hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye diyor ki Men lakite vera'a hazel hait. Yeşhedü en la ilaha illallah mustayqinen. Bakın yakin lafzı. Mustayqinen biha kalbuhu ve beşhirhu bil cenneh. Buranın arkasında bu e, duvarın arkasında kalbi yakın içinde olduğu halde. Bakın yakın. Kalbi yakın içinde, içinde olduğu halde. Allah'tan başka ilah olmadığına, yani la ilahe illallah, ha, şahitlik eden her bir kimseyi ne yap? Cennetle müjdele. Bunlardan üçüncüsü arkadaşlar, sıdık, doğruluk. Yani la ilahe illallah lafzı geçmiş, yanında sıdkı atmış yapmış? Şart olarak belirtmiş. Bukhari'deki hadiste, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz radıyallahu an arkasındayken, bineğin arkasındayken, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in terikesindeyken, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ey Muaz! Ma <mâ> min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammedan Rasulullah sidqan sidık sidıqan min kalbihi illa harramahullahu alannah Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun resulü olduğuna sıdık bir kalple sadık bir kalple doğru bir kalple şahadet eden herkesi Allah ne yapar cenneti Allah onu ne yapar ateşe haram kılar arkadaşlar Tamam Ateşe haram kılar. Dördüncüsü, ihlas. i̇hlas. Geçmiş nasta la ilahe illallah ve ihlas olarak e, şartı zikredilmiş beraberinde, lafız olarak. N nedir hadis? Bukhari'deki Ebu Hureyre hadisi arkadaşlar. Diyor ki, Men es Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Men esadun nasi bi şefaatike yani insanların senin şefaatine en mutlu olarak e, yani insanların şefaatine en mutlu olanı kimdir? Diyor ki Kale diyor ki Men kale la ilahe illallah halisan min kalbihi halis ihlas Dedi ki kalbinden ihlasla la ilahe illallah diyendir arkadaşlar. O zaman bu dört tanesi hakkında lafızları hakkında bizzat ne gelmiş arkadaşlar? Nas gelmiş. Diğerleri evet. diğer naslar ya ayet değil. Evet, yani ee, nas yani biz burada nas'tan kastımız illa hadis değil. Nas evet. dini nas. Ama diğerlerinde din bahsetmiş, iman bahsetmiş yanında bu, bu türlü lafızlar gelmiş. Hani, La ilahe illallah lafsız zikredip de yanında onun şartlarından herhangi bir tanesinin zikredilmesi şekliyle dördü var. Kim bu dördünü sayacak? Bir, İlim. İlim. iki, yakın, üç, Sıdk. Sıdık 4. İhlas. Bunlar hakkında gelmiş. Diğerleri ise ne yapmış? Dinden bahsetmiş, imandan bahsetmiş. Yanında diğer şartlar zikredilmiş. Şimdi din, iman zaten la ilahe illallah'tır. Eşit. Bunda bir sorun yok. Ama burada neyin işareti var arkadaşlar? Demek ki bu la ilahe illallah'ı 7 şart olarak ortaya koyan ilim ehli hani bu la ilahe illallah lafızları naslarda geçiyor da yanında tek tek bu şartlar geçiyor diye kabul etmemişler. Yani zaten genel olarak naslar bunları işaret etmiş bir kısmına, diğer üç tanesini. Demek ki o zaman şöyle bir şart yokmuş. Sen bu yedi şartı araman için illa e, naslarda la ilahe illallah geçecek ve peşinden onun şartları geçecek diye bir şartiyet ne? Söz konusu değil. Şimdi bu, şart, bu dört şarta e, delil, e, deliller direkt olarak ne yapmaktadır? bu dört şarta direkt olarak delalet etmektedir. Diğer üçüne ise neyi delalet etmektedir? Deliller genel olarak delalet etmektedir. Dinden bahsediyor, yanında muhabbetten bahsediyor, dinden bahsediyor, yanında diğer diğer şartlardan bahsediyor. Tamam? Şimdi durum böyle olunca yani bazılarına özel deliller var, bazılarına ise genel olarak ne var? deliller var. O zaman genel olarak daha başka şeyler varsa delillere o zaman ne olmuş olur? O da lay lay la la illallah şartı olmak zorunda mı değil mi arkadaşlar? Yani dolaylı yönden deliller yine buna delalet ediyorsa başka şartlara bu yediden başka. O zaman ne olması gerekir? Onları da bir şart ol olarak zikretmemiz gerekir. Doğru değil mi? O zaman bakacağız. Biz e, dinin olmazsa olmazı olarak bize şart koşulmuş mu? Hani bu yedi tanenin içinde tağuta küfretmek? Nerede? La ilahe, illa, ta, e, la ilahe illallah üzerine ölmek nerede? Bir insan son nefesinde gidebilir. Doğru değil mi? La ilahe şartı ne? Yani la ilahe illallah sabit kalacak seni kurtaracak. Bunun şartı değil mi son nefesinde de? La ilahe illallah üzerine ölmek. O zaman birisi dese ki gelse. Dese ki la ilahe illallah'ın yedi şartının üzerine ben tağuta küfretmeyi de koyuyorum. E, onlarca nas var la ilahe illallah'ın olmazsa olmazıdır da tağuta küfretmek. Al sana sekiz. Doğru değil mi? Birisi dese ki sen... Şey üzerine öleceksin. La ilahe illallah üzerine öleceksin. 9'u koydum. Doğru bunların hepsi sahih. O zaman la ilahe illallahı yediyle sınırlayamazsın. Bunun içinde ne tağuta küfretmek var, bunun içinde e, ne la ilahe illallah üzerine ölmek var. Bunun üzerinden Allah'tan e, bunun üzerine Allah'tan korkmak var. Değil mi? Allah Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? müminseniz onlardan değil benden korkun. İmanın şartı saymış. Birisi diyecek ki korkmak da la ilahe illallah'ın şartlarından. Bu da doğru. Anladık mı? O yüzden bunları verdik. Yani e, çünkü birisi gelip şöyle derse ki ama bu La İlahe İllallah'a özel deliller var. Ne diyeceğiz? Hayır. Bu La İlahe İllallah'ın yedi şartına özel deliller vardır diyenlere ne diyeceğiz? Hayır. Dört tanesi hakkında bizzat lafız olarak nas gelmiş. Diğerlerine dinin genel delilleri delalet etmiş. O zaman La İlahe İllallah'ın şartına dair dinin genel delillerinden ne kadar biz ne bulursak hepsini La İlahe İllallah'ın şartıyla e, bağdaştırmamız lazım. Tamam Mesela dediğimiz gibi Allah Kur'an'da buyuruyor ki, mesela tevekkül. Wa ala Allahi in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz ne yapın? <tıklı> Allah'a tevekkül edin. İmana şitri la ilhaillallah. Değil mi? Bunun içinde ne var arkadaşlar? Tevekkül. Tevekkül de şart. Kaf. <tıklı> evet. Kaf. Fala t'khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Eğer müminseniz, onlardan değil, benden korkun. Tamam? Zaman, diyoruz ki iman için arkadaşlar bu önemli kayda bunu hepiniz yazın. Diyoruz ki iman için gerekli olan bütün şartlar la ilahe illallah içinde şarttır. İşte bütün e, olayın genel özeti bu cümledir. La ilahe illallah için olan bütün şartlar şey iman için gerekli olan bütün şartlar la ilahe illallah içinde nedir arkadaşlar? Şarttır, gereklidir. Evet. 3. kaidemiz. Allah'a has olan şeylerde evet 3. kaydemiz arkadaşlar. Allah'a has olan şeylerde lafsi olarak, sözlü olarak başkasını eşit yani lafsi ve sözlü olarak başkasını eşit tutarak inanmaksızın ancak lafızda eşit tutarak, kalben inanmaksızın lafızda eşit tutarak ne yapmak Telaffuz etmek. Yani Allah'a has olan bir şey var. Sen başkasını da o haslıkta Allah'a lafız olarak denk tutuyorsun. Kalben inanmadan. Bu nedir arkadaşlar? Küçük şirktir. Allah'a has olan bir şeyi başkasına da lafzi olarak vererek kalben inanmaksızın. Lafzi olarak lafızda denk tutarak. Zikretmek nedir? Küçük şirktir. Mesela şimdi Allah'a yemin etmek. Allah hastır değil mi? Yemin edilen kimdir? Kim olması lazım sadece? Kullar tarafından Allah. Sadece Allah'a yemin edilir. Ha, Kur'an'a yemin edilir mi edilmez mi? Bunda neden alimler ihtilaf etmiş? Bu Allah'tan başkasına yemin edilir edilmez sebebiyle değil. Çünkü Kur'an nedir? Ha, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani kendisidir. Hadi ondan dolayı onda ihtilaf var. Yoksa o Allah'tan başkasına yemin edilir mi edilmez mi? Bu selefte icma var. Haram olduğuna, caiz olmadığına dair. Ancak diyoruz ki Allah'a has olan şeylerde lafzi olarak yani arkadaşlar sözlü olarak başkasını eşit tut olarak e, kalben de inanmaksızın telaffuz edersen bu, bu nedir? Küçük şirktir. Şimdi örnek vereceğiz. Bir şeyin mesela Allah ve sen dilersen. Nebi Asalmi diyor önce Allah sonra Allah. sen diler. Şimdi bu kalben Allah'ın dilemesiyle onu eşit tutmuyor şüphesiz değil mi? Sahabe. Ama Nebis Aleyhisselam diyor Allah ve sen dilersen değil önce Allah sonra sen dilersen. Çünkü sonra kelimesini koyduğun zaman lafızda eşitlik kalkıyor. Tamam mı? Bunun gibi. Bir şeyin Allah'a has olduğu sabit olduktan sonra Allah'a has olan bu şeyin itikat sizin sözlü olarak Allah'tan başkasına sarf edilmesi küçük şittir. Ancak itikadi olarak kalben inanarak tesviye edilirse, yani denk tutulursa, eşitlik olarak telaffuz edilirse, bu nedir arkadaşlar? Büyük şirktir. Büyük şirktir. Bu kaidenin misali, demin söylediğimiz. Evet. En son cümleyi alalım. Evet. Bir şeyin Allah'a has olduğu sabit olduktan sonra, Allah'a has olan bu şeyin, itikat etmeksizin, sözlü olarak Allah'tan gayrısına yani başkasına sarf edilmesi küçük şirktir. Tekrarlayayım mı? Evet. Bu şeyin Allah bir şeyin Allah'a has olduğu sabit olduktan sonra Allah'a has olan bu şeyin itikat etmeksizin sözlü olarak Allah'tan başkasına sarf edilmesi küçük şirktir ancak itikadi olarak kalben inanarak tesviye edilirse yani eşitlik olarak telaffuz edilirse bu büyük şirktir. Bu kaidenin misali mesela el halifu el -halif ne ahi yemin etmek. Yemin etmek demin verdim. Kişinin yeminini Allah kişinin yemininin Allah'a has olması gerekir. Yani kendisine yemin edilmek kime hastır? Allah'a hastır. Buhari, Müslim hadisi İbni Ömer Bukhari müslim'de İbn Ömer hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babası üzerine yemin eden bir adamı işitiyor. Diyor ki bu adama: "İnna Allaha yanhakum an, tah, an tahlifu bi abaaikum. femen kana halifan falyahlif billahi evli liyasmut." Ne? Allah sizi babalarınıza babalarınız üzerine yemin etmekten ne yapar? Nehyeder, yasaklar. Siz her kim Yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya ne yapsın? Sussun. Bu hadis buna delalet. Bu hadis delalet ediyor ki kendisine yemin edilmek kime has? Allah'a has. Allah'tan başkasına yemin edenin iki durumu vardır arkadaşlar. Allah'tan başkasına yemin edenin iki durumu vardır. Bir, ya bu kişi yemin ettiği kişiyi veya yemin ettiği artık neyse bir şeyi, herhangi bir şeyi inanarak, itikad ederek Allah ile denk tuttu. Allah'ı tazim ettiği gibi tazim etti mesela, işte bu za o zaman nedir büyük şirk? O zaman nasıl büyük şirk oluyormuş? Allah'ı tazim ettiği gibi taziyet etti. Zaten burada ne giriyor devreye? Kalp. Kalp giriyor. Bu büyük şirktir. İki, iki hali vardır dedi ki Allah'tan gayesine emeden. İkinci hali ya da bu kişi yemin ettiği kişiyi itikad etmek sizin. Sadece sözlü olarak ne yaptı arkadaşlar? Denk tuttu. Bu küçük şirk olur. Yemini bu iki kısma İbnül Kayyım, Mederci Salikinde, İbnül Hüseymin, El, El Kavlül Mufitte ve başka alimler de eserlerinde ne yapmışlar? Bu taksimatı ayırmışlardır. Böyle taksimata gitmişlerdir. Bu da zaten maruf bir şey. Tabii burada şunu da değinelim arkadaşlar. Bu çok sık soruluyor özellikle. Çok sık sorulan bir soru. Konumuzla da yakından alakası var. Konumuz ne deney? alakası var. Şimdi biz ne diyoruz ahiler? Allah'tan başkası adına yemin etmek caiz midir? Değildir. Değil mi? Ancak şimdi Müslim'de bir hadis var. Diyor ki Ebu Suheyl'den o da babasından Talha Ubeydullah, e, Ubeydullah şöyle derken işitiyor arkadaşlar. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس نجد ehlinden saçı darmadağın olan bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İyi dinleyelim bu hadisi. Diyor ki nesma deviye savtihi ve la ma yekul. Sesinin bu adamın sesinin uzalt uultusunu uz duyuyor fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Hatta dena min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe iza hiya yesalu anil islam. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı, meğer İslam'dan soruyormuş. فَقَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem. 5 خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ leyla. Bu İslam'dan soruyor ya, Nebi sallallahu aleyhi sellem ne diyor? Gündüz ve gece içerisinde 5 namaz var diyor buna. فَقَالَ هَلْ gayruhun ne Diyor ki bunlardan başkası var mı benim üzerime? Ozat diyor ki üzerime yani bu namazlardan başkası var mı diye soruyor. قَالَ Nebi S.A.V. diyor ki la Hayır İlla اَن تَتَوْوَعَ Ancak tatavvu olarak yani kendiliğinden Doğru. yapman müstesna. Dilersen kendiliğinden yaparsın ama bunun dışında yok. Ve Nebi S.A.V. devam eden diyor ki mu şehri رَمَضَانِ Bir de Ramazan orucu vardır buyuruyor. Bu adam fe kale, bu adam diyor ki Hel aleyye gayruhu. Üzerime bundan başkası var mı? Kale nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki la, hayır. İlla en tavva'a. Meğer ki tatavvu olarak yapman hariç diyor. Sonra diyor ki ve zekere lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ez zekat. Talha i̇bn Ubeydillah radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekatı da söyledi. Zekattan da bahsetti. Fekale bu adam tekrar dedi ki hel aleyye gayruha. O zat gene dedi ki üzerime bundan başkası olacak mı dedi. Kale dedi ki bu adam la illa entetavva. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem pardon bu adama dedi ki ancak kendiliğinden vermen müstesnadır. Hayır yok başka bir şey yok ama kendiliğinden vermen müstesna. Sonra kale Ubeydullah rahimeullah diyor ki feadbara er racul ve yaqul vallahi La azîdu alâ hâzâ ve lâ enqusü minhu. vallahi bu gelen soruları soran dedi ki vallahi bunun üzerine ne arttırırım ne de bundan eksiltirim diyerek arkasını dönüp gitti. Şimdi Nebi ne dedi? <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efleh in sadak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki eğer doğru söylüyorsa felah bulmuştur buyurdu. Rivayet bitiyor. Bir altındaki rivayete bakın. Müslim'deki bir altında. Şu lafız var. Müslim'deki diğer bir lafızda. ve in sadak. Babasına yemin olsun, yemin ederim ki. ve Aleyhisselam diyor bu adamın. Bu, bu adamın diyor babasına yemin ediyorum ki. Babasının üzerine yemin ediyorum ki. Eğer doğru söylerse felah bulmuştur. Şimdi bu, bu soruyu çok soruyorlar. Yani devamlı bu kardeşlerden bu tür sorular geliyor. Şimdi bunun konumuzda da direkt zaten neyi var arkadaşlar? Bir bağlantısı var. Bu, bu hadisteki bu işgale cevap vererek dersimizi burada ne yapacağız? Bitireceğiz inşallah. Şimdi ve Aleyhisselam ne yapıyor arkadaşlar? Adamın babasına yemin ediyor. Diyor ki ve ebihi. Buradaki vav ne? Üç tane kasem harfi var. Ney? Vallahi billahi tellahi. Vav, B ve T harfleri. Tamam. Üç tane. Burada hangisini kullanıyor Nebis Aleyhisselam? Ve. Vallahi dediğin zaman Allah'a yemin olsun. Ve ebihi babasına yemin olsun. Ve ummihi Annesine yemin olsun. Ve beytihi evine yemin olsun. Vel kabeti ve Kabe'ye yemin olsun. Böyledir. Şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam geldi. Dedi ki diğer bir lafızda hemen bir alttaki hadiste şu ziyade var. Üstteki hadiste yok alttaki hadiste var. Eflahe ve ebihi in sadak. Hadis Müslim'de birçok kaynaklarda da mevcut. Babasına yemin olsun ki eğer doğru söylediyse felah buldu. Allah'tan başkasına yemin etmenin caiz olmadığı hususunda neh yolunduğu hususunda birçok rivayet gelmiştir arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Demin de okuduk. Şimdi mesela men kana halifen fela yahlif illa billah. Kim Allah'a yemin kim yemin edecekse sadece ne yapsın? Allah'a Allah Allah yemin, yemin etsin. Buhari'mizin evet. içindeki hadis. Yine Buhari'mizin evet. içindeki başka hadis. İnna Allah yenhakum en tahlifu bi abaykum. Allah sizin babalarınıza bakın burada baba lafzu da var. Ne bilsense onun babasını yemin ediyor. Diyor ki Allah sizin babalarınızın üzerine, babalarınıza yemin etmeye ne yapmıştır? Ne, Nehyetmiştir. Allah sizi yasaklamıştır bundan. Nehyetmiştir. Bukhara Müslüm hadisi yine. Bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamın babasına yani Allah'tan, diğer bir ismiyle Allah'tan gayrısına yemin etmiştir. Nasıl olur da Allah'tan başkına Resulullah yemin eder? İşte akıllar. bu işgal ilim ehli tarafından konuşulmuştur. Şehlerde, kitaplarda, akire kitaplarında konuşulmuştur. Ve birçok farklı cevaplar ortaya çıkmıştır. Birçok ilim ehlinden. Mesela birinci grup. Tek tek e, bir diye bunları isimlendirin cevapları. Bir. Bir grup ilim ehline göre bunun cevabı. Yani nasıl olur da nebis sallam Bu hadisin cevabı nedir? Allah'tan gayesini emin etmiş nebis sallam Bu hadisin cevabı nedir? Bir. Birçok cevap var. Bu cevaplardan birincisi. Bir grup ilim ehline göre ki mesela bunların arasında İmam Nebevi i̇bn Salah, El-Hattabi bunlar bulunmakta. Büyük alimler. Cevap olarak diyorlar ki bunlar ahirler. Hadiste geçen bu kısım yani ve ebihi kısmı yani babasına yemin olsun ki kısmı ne diyorlar? Yani bu ibare diyorlar yemin etme babından değildir. Yeminini ifade eden bir ibare değildir. Diyorlar ki yani yemin etme babından değildir. Diyorlar ki bu Araplarda söylenilmesi adet olmuş bakın bu Araplarda söylenilmesi adet olmuş ve kendisiyle yemin ve tazim kastedil kastetmedikleri bir kelimeydi bu. Bu türlü kelimeler Araplar bunları kastede söylerlerdi zikrederlerdi bu türlü ibareleri bu onların adetinde bu onların adetinde ne? Ee, tazim kastedik Kassetmedikleri, yemin ve tazim kastetmedikleri bir neydi? Kelimeydi bir lafızda. Yani düşünün ki hani bizim toplumda da ee, mesela adamın hanımına ne dediği gibi hayatım. Değil mi? Hayatım. Şimdi burada benim hayatım senin olsunu kassetmiyor adam ama sevgisini ifade etmek için lafız kullanıyor. Halbuki biz diyoruz ne diyoruz? Kişinin hanımına hayatım demesi uygun dil Biz demiyoruz yani kat'i olarak işte buna haram ama bu sakıncalı. Çünkü benim hayatım, ölümüm, alemler Rabbi olan Allah içindir diyor. Deriz ki diğer kelimeleri kullanırsın caiz olan. Tamam. Bunlar maruz zaten. Ancak biz yine de lafızdan ne ederiz. İşte bunun gibi anlayın. Diyorlar ki bu Arapların indinde adetti. Bu türlü lafızlar kullanırlardı ve bununla tazim ve yemin ne yapmazlardı? Kastetmezlerdi. Bunu kimler söylüyor? İşte bir grup İlim ehli söylüyor. Ve bu grubun içinde büyük alimler. İmam Nevevi gibi, Haptabi gibi, i̇bn Salah gibi. Mesela e, yakında da basılacak Allahu Alim. Po Polen yayınları mı basıyor değil mi? Bu e, Müslüm'ün şerhi İmam Nevevi. Müslüm'ün şerhinde bu var. Yakında da basılacak bildiğim kadarıyla Türkçe. İmam Nevevi bunu zikreder. Bunu görürsünüz. Veya Ebu Davut'u şerhi Avn-ül da falan. Birinci cevap o zaman bu arkadaşlar. İkinci cevap olarak demişlerdir ki bu bir kısım de şöyle demiştir. Bu Allah'tan gayrısına yemin edilmesi yasaklanmadan, nehyedilmeden önceydi. Yani nesih var gibi. Bu şarihlerden, hadis şarihlerinden, hadis şerh edenlerden bir kısım ilim ehlinin verdiği cevaptır arkadaşlar. Hatta bazıları bu cevabı, Bunların çoğunluğuna nispet ediyor. Bu şarihlerin çoğunluğuna nispet ediyorlar. Hatta Muhammed İbni Abdülvehab'ın torunu Süleyman İbni Abdullah da Teysir-ül Aziz-ül bunu tercih ediyor. Anladık ikinci cevap. Ne ikinci cevap? Kim toparlayacak? Allah'tan Neymiş? Allah'tan başkasına yeminle ilgili bu olay ayet gelmeden önce. Yani, Yok ki, nehi gelmeden önce. Gelmeden önce. Nehi. Allah'tan başkasına yemin edilen nehiler evet. gelmeden önceydi bu olay. Bu hadis ve şey, nehi, hadis. Nesil olmuştur. Yani Nebi Sasel ne diyor? Allah'tan başkasına Allah sizi nehyetmiştir babalarınıza yemin etmekte. Bu ayet mi hocam? Bu, bu hadis mi? Bu hadis, hadis. Bundan hadis. Allah yenhâkum en tahlifu bi âbâikûm. Buhari müslim hadis. Nehi, nehiler var ya e, hadisler. Hani Buhari müslim de var bu hadisler, bu tür hadisler. Bir sürü ne var? Allah'tan gayesine yemin etmeyi hatta bir lafızda şiittir, küfürdür diyen hadisler var. Bu nehiiler gelmeden önceydi diyorlar ikinci alimler tamam. Tabi bu alimler kim? Bunların da bir kısmını söylüyoruz. Kimdi mesela? Ne dedik? Bir hadis bir kısım hadis şarihleri. Ondan sonra Muhammed bin Abdulah torunu Torun Tevfil Azil Hamit'te tamam. Üçüncü cevap olarak denmiştir ki şöyle cevap verenler de olmuş üçüncü olarak Allah'tan başkasına yemin etmenin yasaklanması yemin edilen o kişiye. Yemin edilen o şeye yani o kişiye o şeye Allah gibi tazim edilmesinden korkulduğu içindir. Yani diyorlar ki Allah'tan gayrısına yemin etmek neden yasaklanmıştır? Allah'tan gayrısına yemin edilen o kişiye tazim edilmesinden korkulduğu için yasaklanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da korkulacak herhangi bir şey olmadığı için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hani onun babasına yemin eder ama tazim etmez. Çünkü biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bunu bekleyemeyiz. Değil mi? O insanların neydi? En hayırlısıydı. Tevhitte zerre kadar bir işgali olamazdı. Şimdi diyorlar ki Allah'tan gayrısına yemin etmek aslında içinde beraberinde neyi getirir? Tazimi getirir değil mi? Onun, ona, onu büyüklemeye getirir. Diyorlar ki bundan dolayı Allah'tan gayrısından yemin yasaklanmıştır. Durum illet bu olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da bu mümkün olmayınca Nebis as-Selemi yemin etmesinde herhangi bir sorun olmaz diyorlar. O yüzden yemin etmiştir. Anladık mı arkadaşlar bunu? Hüküm Hüküm yani <gülüyor> el-hukmu yeduru ma'a illetihü ve adaman. Hüküm illetin varlığına veya yokluğuna göre değer kazanır. Diyorlar ki Allah'tan gayrısına yemin etmenin haramlılığındaki illet nedir? diyorlar. Allah'tan gayrısına tazim. Onu aşırı derecede ululama, yüceltmeyi içerdiği içindir. İllet budur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da böyle bir şey olmayacağı için, böyle bir şey korkulmayacağı için, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yemin etmesinde herhangi bir sorun yoktur diyorlar. Tamam Yine cevap olarak demiştir ki, denmiştir ki, dördüncü. Demişlerdir ki bu tekit içindir. Hani pekiştirme, olayın ehemmiyetini pekiştirmek için kullanılmış bir lafızdan ibarettir. Hani bazen mesela, biz mesela bir şey söyleriz, bir de arkadaşa ederiz. Val, inan ki bu böyle deriz mesela. İnan ki bizde ne ifade eder? Türkçe dilinde? Evet. Tekit. Evet. Olan olayı pekiştirme, önemini ortaya koyma için kullanılmış. Mesela tekit. Başka ne örnek verebiliriz Türkçe'den? Gerçekten, Gerçekten değil mi mesela? Ya akı falan ses tonlarımız da, değil mi? Bununla belirtebiliriz. Mesela televizyonda diyelim ki anlık bir görüntü var. Birisine çağırsan desen ki ya gel baksana yavaş yavaş gelir görüntü de kaçar. akı akı desen mesela değil mi? Ses tonuyla da biz tekit yapabiliriz. Şimdi olayı yaklaştırmak için zihninizde bu türlü örnekleri veriyorum. Heh ciddi misin gibi. Diyorlar ki işte bu da tekit içindir. Yani Nebis Hasan ve ebihi demiş bu Araplarda tekit ifade eder. Bu tekit babındandır. Kasem babından yani yemin babından değildir diyorlar. Tamam. Bu türlü ibarelerle bazen tekit kastedile bilir diyorlar. Bu da Tefsirül Azizül Hamid'de bunu zikrediyor Şeyh. Ancak zikrederken illa bunu tercih etme babında değil çünkü onun tercihini zikrettik. Tamam? Bu türlü cevaplar bu türlü cevaplar verilebilir babında. Beşinci cevap arkadaşlar yine cevap olarak denmiştir ki kelamda hazif ve takdir bulunmaktadır. Şimdi hazif ve takdir ne demek? Onu anlatalım şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar, biz ne diyoruz mesela bazen e, eskiden de mesela bu olurdu. Şimdi bir şehrin emri var değil mi? Bir şehrin, bir bölgenin emri var. Emir'in adamı gel, gelip herhangi bir e, emri beyan edeceği zaman top, toplum ne der? Emir geldi. Halbuki emir mi geldi yoksa emrin adamı mı geldi? Emrin adamı geldi değil mi? Yani mesela derler ki işte kral geldi. Halbuki ne geldi? Haberi geldi. Şimdi orada kelime eksikliği. Şimdi diyorlar ki hazıf ve takdir var. Yani ne gibi arkadaşlar? Şimdi e, diyoruz ki mesela Allah Kur'an'da ne diyor mesela? Kariye. Köye sor. İselil kariye he? Veselil kariye köye sor. Şimdi biz köye nasıl sorabiliriz? Ağaçlar, duvarlar, taşlar sorabilir miyiz? Burada herkese, bütün müfessillerce, ümmetçe ittifak var burada. Burada bir tane arada kelime ne olmuş arkadaşlar? Köy Hasf olmuş. Hasf Hazf yani düşmüş. tabir ise düşmüş, silinmiş. Yani sizin anlayacağınız man mantıkta. Ve oraya bir takdir gerekiyor. O da ne diyoruz? Eshab kelimesidir diyoruz mesela. Eshab. Yani is el kare köye sor, yani köy halkına sor. Halk kelimesi orada ne olmuştur? Gizli kalmıştır. Ama oradadır yani. Mana olarak oradadır. Tamam mı? Evet. Mana olarak oradadır. Hatta mesela şeyler ne diyor bize? Allah'ın isim sıfatlarını inkar edenler diyorlar ki Câ'e rabbuke senin Rabbin gelmiştir. Yani evet. Rabbinin meleği gelmiştir, emri gelmiştir. Biz de diyoruz ki bak, Arap bir edebiyatında hasf vardır. Yani bazen bir kelime zikredilmez ama mana olarak orada vardır. Ancak bir şartla sen orada has vardır diyebilirsin. O da ne? Elinde harici bir karine delil olması lazım. Biz de diyoruz ki burada cümlenin siyak sibakını aldığında insanlardan bahsediyor. O yüzden biz ne diyoruz? Köye sordan maksat nedir arkadaşlar? Köy halkına sor. Şimdi bunu neden örnek verdim? Yani bu türlü ibareler var cümlelerde Araptilik kalıplarında. Şimdi e, diyorlar ki e, ilim ehli. Şimdi ve ebihi diyor ya nebissel selam bakın ve e, Bihi, babasına yemin olsun. Diyorlar ki arada hasf olmuş bir kelime vardır. O da ne, neymiş? Rab kelimesi. Rab. Yani ve ebihi ve rabbi ebihi demektir. Yani ne? Tamam. Ve adamın ba babasının şey babasının tamam. Rabbine yemin olsun. Nasıl sen diyorsun köye sor yani köyün <gülüyor> halkına sor. Köye sor ke cümlesinde arkadaşlar. Hasf olan nedir? Halk. Halk. Halk. O zaman neyi takdir edeceğiz oraya? Halkı takdir edeceğiz. İşte bu türlü ibareler var. Aynı şekilde diyorlar ki burada da ve ebihi de ne var arkadaşlar? Has var. Takdir olarak ne getireceğiz oraya? Rab kelimesini getireceğiz. Yani ve rabbi ebihi. Onun babasının Rabbine yemin olsun. Bu beşinci. Buraya kadar anladık. Bu türlü cevaplar verilmişlerdir. Ancak Allahu u Alem bu cevapların hepsi mercuh. Hepsi. Hepsi mercuh, hiçbirisi tercihe şayan değil. Hiçbirisi tercihe şayan değil, hiçbirisi racih değil bu görüşlerin. Ve Allahu Alem hepsi zayıf düşüyor bu görüşlerin. Bu beşinin de verilen beş cevabında hepsi zayıf. Mesela neden? Şimdi birinci cevap neydi? Kim söyleyecek? Bakın notlarınıza. Hadiste geçen Ebi Hiney. İlk ilk, en baştan. Şimdi, ilk ilk, şimdi. ilk ne arkadaşlar? İlk, karışık şeyler çıkıyor. Ne? babından bir ibare değil. Ha. Ha, şimdi burada lafız olarak yemin mi? Lafız olarak evet. ve ebihi, e, yemin. Bitti. Madem ki lafız olarak yemin bu, o zaman bu verilen cevap olarak cevabı ne nehy ediyor? Nehyin genelliliği nehy ediyor bunu. Bir sürü nehi var Allah'tan gayrısına yemin edilen. Bir, bu nehirlerin genelliliği bu verilen ilk cevabı zayıf düşürüyor arkadaşlar. Hı. İlk verilen cevabı zayıf düşürüyor. Neydi ilk cevap? Tam cümle olarak kim yazdı? Can, Hı. Hı. Cevap olarak hadiste geçen bu kısım e, yeminini ifade eden Bapti. Bu Araplarda söylenmesi adet olmuş. Bir tamam. Adet olsa da olmasa da bu lafız yemin lafzı mı? O zaman adet olsa da olmasa da biz bu cevabı verenlere ne deriz? Adet olsun. Lafızlar, nehiler genel olarak nehiy ediyor mu bu yemini? Evet. Ediyor. O zaman bu görüş ne? Bu birinci cevap zayıf. Hızlı ilerleyelim. Evet. İkinci verilen cevap ise nedir arkadaşlar? Neydi ikinci verilen cevap? Nesolulmuştur evet. mu? Allah'tan başkasına yemin yasaklanması. Yani nesk geçen... Diyoruz ki nesk için ne lazım arkadaşlar? Diyorlar ki bunlar önce yemin caizdi, sonradan nehy oldu. Biz de diyoruz ki delil lazım tarihlere. Caiz. Hani nesk olması için ne yapmamız lazım? İki tarafında tarihlerini bilmemiz lazım. Birisi sonradan geldi. Delil? Yok. O yüzden birisi derse ki bu nehy gelmeden önceydi ne deriz sana? Delil lazım. Aynen. Ve bunlar... Bunu söylerlerken delil getirmiyorlar bu alimler. İkinci görüşü de bu zayıf düşürüyor. Üçüncü görüş neydi arkadaşlar? Üçüncü cevap. Başkasına yemin edilmesinin yasaklanması, Allah gibi tazim edilmesinden korkulduğu için. Ha, diyorlar ki Allah için tazim edilmesinden korkulduğu için. Allah'tan gayrısında yemin etme yasaklayan naslarda, tazim edersen bir şey etmezsen bir şey olmaz, edersen o zaman sakıncalıdır diye bir şey var mı? Yok, umum olarak gelmişti. O zaman bu görüş de zayıf. Tabi bir sürü cevaplar var. Ben basit olarak geçiyorum. Dördüncü verilen cevap ne? Olayı tekipt etmek, pekiştirmek için. Olayı tekipt etmek, pekiştirmek. Dördüncü cevap ise tasavvur edilmesi mümkün olmayan bir cevaptır. Çünkü neden? Yeminin zaten kendisi nedir? Tekittir, pekiştirmektir. Evet. Çünkü zaten, çünkü zaten Kasem'in kendisi tekiittir. İkisini ayırdetmek için bu tekiittir tekiittir. Yani iki tekiit nasıl olacak? Zaten nedir? Kasem'in kendisi? Tekittir. İki tekidi ayırmak için harici bir delil lazım. Bu da yok. Beşin, o yüzden zayıf düşüyor. Beşinci verilen cevap ne? Kelamdaki, has ve e... Kelamdaki hasf. Yani diyorlar ki e, köy eshabına sor. Köye sor yani neye sor? Eshabına. Babasına yemin olsun. Yani babasının Rabbine yemin olsun. Arada hasf olunmuş bir kelime vardır. Bizde ne diyoruz? Hasf. Arapçada caiz mi? Caiz. Ancak ne olması lazım? Karine ve delil olması lazım. Getiriyorlar mı delil? Yok. O zaman beşinci zayıf. Tamam. Allahu alem, raci olan cevap buna. Raci olan ve en güçlü olan cevap. Şeyh Yusuf el-Ghafiz de bunu tercih ediyor. Zaten bütün bu malumatlar onun. Bu kısmın yani ve ebihi, babasına yemin olsun ki kısmı her ne kadar sahih Müslim'de olsa da şazdır arkadaşlar. Sahih Müslim'de olsa da şazdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit değildir. Sabit olan sözü, ilk hadiste biz ne zikrettik? Eflaha in sadak. Doğru söylemişse kurtulmuştur. Bir alttaki hadiste ne dedik? Ebi hilafsı geçiyor. Şimdi Müslim'de de iki tane hadis var. Bir tanesinde var bir tanesinde yok. Tamam mı? Ziyade mi var? Şimdi evet orada ziyade var. Aynı tarikten gelen ziyade var. Arada bir tane rabe oynuyor. Şimdi ona geleceğiz. Evet. Doğru söylüyorsa felah bulan kısmı sabittir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani babasına yemin olsun ki doğru söylüyorsa felah bulmuştur kısmı sahih değildir. Sadece doğru söylüyorsa felah bulmuş kısmı sahih'tir. Yine bunu kim? Bunu İslam alimlerinin ve muhaddislerinin en büyük imamlarından bir tanesi olan İbn Abdilber de bunu tercih etmiştir. Yine bunu İbn Hac'ın Fethul Bari'de belirttiği gibi ilim ehlinden Es-Suheyli de bunu ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Şimdi bundaki işgal ne arkadaşlar? Hadis hızlı geçiyorum son dakikalar çünkü. <Sessizlik> Kuteybe İbn Said Enes İbn Malik Tarik geliyor. Kuteybe İbni Said, Enes İbni Malik'ten. Bu ziyade olmaksızın zikretmektedir. Müslim'de de var bu. Bu ziyade yok. Yani babasına yemin olsun ziyadesi yok. Bu, Diğer bir tarikte ise Kuteybe İbni Said, İsmail İbnu Cafer'den. Yani iki tane var. Ne arkadaşlar? Şazlık bölümü. Bakın. Kuteybe İbni Said kimden? Enes İbni Malik'ten rivayet ediyor. Bu ziyade yok. Yine aynı şekilde Kuteybe İbni Said kimden? İsmail İbn Cafer'den zikrediyor bu ziyade var. Kim çatışıyor burada? Enes İbn Malik ile ha? Cafer, e, şey, e, Said İsmail, e, İsmail İbn Cafer çatışıyor burada Enes İbn ile İsmail İbn Cafer. İsmail İbn Cafer kendisinden daha racih olan, tercihe daha şayan olan kim? Malik bin Enes'e ne yapmıştır arkadaşlar? Muhalefet etmiştir. Şaz hadisin tarifine huvellezî yarvîhi's-sîkatü <gülüyor> muhâlifen limen huve ercahu minhu. İmma fil adedi ev fi's-sidqi ev fil adale. Şaz hadis nedir? Racih olan yani bir, sika olan, güvenilir olan bir ravinin akı güvenilir. Ben de güvenilirim. Ben rivayet ediyorum ama bu akı benden daha güvenilir. Hangisi alınır? Bu akı daha alınır. Sayıca Adaletçe veya doğruluk yönünden kendisinden daha sika olana, daha güvenilir olan birisine rivayet ederse hangisi alınır? Daha sika veya sayıca daha çok veya adaletçe daha güvenilir birisi ne yapılır? İtibar alınır. Maliki bunu Enes ise burada tercih edilir ve onun rivayetinde ve ebihi lafzı yoktur. Birkaç hadiste bazı lafızlar üzerinde konuşulmuştur arkadaşlar ve Bukhari Müslim'de. Yani bunun Müslim'de olması Külliyen kurtulmasını gerektirmez. Çünkü İslam alimleri tarih boyunca Bukhar ve Müslim'de bir iki tane böyle lafızlarında problemli olan hadisler vardır. Çok azdır bunlar. iki tane üç tane tartışılmıştır. Bu, sor bu da onlardan bir tanesidir. Sorunlu olanlardan bir tanesidir. Yani Allahu Alem raci olan bunun illetli olmasıdır. Hem şaz illetine tamamıyla bir uygunluk sergilemekte hem de büyük muhakkikler bunu bu şekilde tercih edip kabul etmektedir. Mesela Bukhara'da sorun olan hadislerden bir tanesi allah Cehennemi cehenneme koyacakları koyar sonra boşluk kalır onlar için o boşlukları doldurmak için yeniden bir yaratık yaratır o boşluğa atar Allah adil Allah zulüm etmez o yüzden İbni Kesir İbni Teimiy olsun e, hatta e, İmam Tirmiz olsun bu türlü lafızlardaki işgalleri kabul etmişlerdi yani Bukharî müsimde. Bu türlü lafızlar var. Hatta e, bu yine bir hadis var. Ebeden lafzı geçiyor. Ebedi olan cehennemden çıkmayacaktır. Küfür olmayan bir şey hakkında. Oradaki ebedi olan lafzı şazdır. İbn Taymiyyo onu tercih etmiştir. İmam Tilmizi muvafakat etmiştir vesaire. Bunlar nedir arkadaşlar? Mevcut. Yani bazı ufak tefek ne var? Problemler var. Sonları biraz hızlı anlattım çünkü bitmek üzere. Burayı anladık genel olarak. Allahu alem rahici olan görüş nedir burada? Bu şey ve babasına yemin olsun lafzı yok. Tamam? Ziyo. Burayı anladık inşallah. Şaz da zaten neydi? Sika bir ravinin kendisinden adaletçe değil mi? Sayıca, sıdıkça falan daha üstün olana muhalefet etmesidir. Burada da... E şaz hadis, şaz hadis, şaz hadis kabul edilmeyen hadistir. Şaz hadis, o şazlık, o ziyadelik neyse o kabul edilmez, reddolunur. Bunun ismi ne? muhadislerden musstela alimlerinden bir kısmı zayıf sinni vermişlerdir. Her ne kadar senedi muttasıl da olsa çok önemli değil. Bu Mustala ilmi ile alakalı Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e.